İllahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak Araf suresinin 59 ve 64. ayet-i kerimeleri arasındaki bölümü okuyorduk. Orada benim notlarıma göre 60. ayet-i kerimede, 60 ya da 61 işte orada kalmışız yani daha bir ayet okumuşuz. 59. ayet-i kerimede ee, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdiğini, Hazreti Nuh'un da e, onlara sizin başka hiçbir ilahınız yok, Allah'a kulluk edin dediğini, yani bütün peygamberlerin ana mesajının bu olduğunu, mesela şimdi bak buradan hop diye kendi hayatım, yani biz zihin bir taraftan öyle çalışıyor. O zaman ben de çocuklarımı yetiştirirken, öğrencilerime ders verirken ana konum, Ana teman ne olmalıdır? Allah'a kulluk etmelerini, Allah'tan başkasına kulluk etmemelerini. Yani La ilahi illallahı anlatmak en altta yatan ana temalarımız olmalı. Hikayelerimiz bunu işlemeli, verdiğimiz örnekler bunu işlemeli. Yani çünkü bütün peygamberlerin ana teması, tebliğinin ana teması bu olmuştur. Sonra işte ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum diyor Nuh Aleyhisselam. Kavminin ileri gelenleri karşı çıkıyorlar. Burayı zannediyorum konuştuk ya da ben işte her yerde bunları anlattığım için karıştırıyorum nerede konuştuğumuzu. Ee, ileri gelenleri karşı çıkıyorlar ve bütün peygamberlere de kavmin ileri gelenleri karşı çıkmıştır. Yani biz de mesela bir aile içinde bir hmm, okulda diyelim ki e, idareciler ve öğretmenler kadrosu içinde bir yenilik savunduğumuzda yeni bir fikir getirdiğimizde ilk önce e, efendim, karşı çıkardığımızda çıkılacaksa yani o sistem içerisinde mutlu olanlar karşı çıkacaktır. Çünkü onlar o sistemin öyle işlemesi onların menfaati nedir? Menfaat demeyeyim sadece kolaydır yani onlar için. Bazılarının menfaati nedir? Bazılarına da kolay gelir. Efendim e, dolayısıyla onlar ilk önce karşı çıkarlar. Ve karşı çıkarken de Hazreti Nuh'a şöyle diyorlar: İnnale nerake fi baladim mubin. Biz seni apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. Bu bir bunun bir safsata olduğunu söylemiştim. Safsatalar yani mugalata eski tabirle e, mutlaka öğrenilmesi lazım. Hiç olmazsa en yüz küsür safsatadan bahsediliyor bugün. Ama hiç olmazsa en altta yatan 10-15 tane safsata var. Diğerleri bunların türevleri. E, o o o en 10-15 tane konuşamadım. O 10-15 e, tanesini mutlaka öğrenelim arkadaşlar. Çünkü bize yapıldığında e, farkına varmamız zihinsel olarak başkalarının manipülasyonlarına e, kapılmamamızı sağlar. Bizim de başkalarını bu şekilde manipüle etmememize yani daha dürüst bir iletişim içerisinde olmamıza yardım eder. E, safsatayı tespit etmek için Tevfik Uyar'ın Safsatalar kitabı var. E, daha akademik bir metin. Başka daha böyle popüler kitaplar da var. Arzu edenler bakabilir. Ee, orada temel bir soru var arkadaşlar. Şey ne alakası var şimdi? Ne alakası var şimdi sorusu karşınızdakinin size safsata yaptığını hissettiğinizi gösterir. Yani muh bir şey söylüyor. Sen de diyorsun ki sen sapıttın galiba diyorsun. Yani ne alakası var? Söylenen şey doğru mu değil mi? Oraya bakmamız gerekmiyor mu yani? Hayır oraya bakmıyoruz. Kişiliği suçlayarak, kişiliğe saldırarak söylediklerini değersizleştirmeye çalışıyoruz. Bu Şimdi bakın nasıl güncelleştirmezsiniz bunu. Bin yıllardır yani Hazreti Nuh hangi yılda yaşadı? Adem'e en yakın peygamber. Milyon yıldır yani insanoğlunun başvurduğu bir yöntem. Birisinin sözlerini değersizleştirmek istiyorsan şahsiyetine saldır. İşte mesela bunu bak varyantlarından bir tanesini örnek vereyim. E diyelim ki birisiyle sözleştiniz. Ondan sonra e, ve geç kaldı e, 15-20 dakika neyse yarım saat sizi bekletti Siz diyorsunuz ki e, yani neden geç kaldın işte madem geç kalacaksın bir mesaj at yani Ben burada seni işte bak soğukta yarım saattir bekliyorum dediniz e, Diyor ki o da mesela e, işte havuç doğramayı bile beceremeyen birisi mi söylüyor bunu <gülüyor> yani ne alakası var veya işte ıspanak yıkamayı bile beceremeyen birisi mi söylüyor? Hani şöyle dese tutarlı. Yani işte her yere geç kalan birisi mi söylüyor bunu? İşte kaç kere uçak kaçıran birisi mi söylüyor bunu? Dese tutarlı. Çünkü sen geç kalmaktan bahsediyorsun. Öyle demiyor. Çünkü sen öyle değilsin. Geç kalmıyorsun. Ama sana bir kusur yapıştırarak o söylediğin eleştiriyi e, önemsizleştirmeye çalışıyor. Öyle de bir kusurun var gerçekten. İşte diyelim ki sebze doğrayamıyorsun. Yani yemek yapamıyorsun. Mesela yemek yapamayan biri mi söylüyor bunu? Ne alakası var? Yemek yapmak ayrı bir beceri. Sözü, e, saatinde gitmek... İşte planlı yaşamak, sözünde durmak ayrı bir beceri. Böyle yöntemlere başvururlar ve insan ilk önce bir böyle şey yapar. Hmm. Bocalar yani çünkü hakikaten de bir kusurunuz var yani yemek yapamıyorsunuz hani diyelim ki ondan dolayı duyduğunuz üzüntü veya işte kendinizde hissettiğiniz eksiklik orada bir dakika ne alakası var demenizi engelleyebilir. Bu ne alakası var sorusu çok hayati bir sorudur yani bunu her yerde her yerde demeyeyim de gerektiği yerde sorabilirsek bu manipülasyonlara böyle çok kolay onların kayığına binmeyiz yani. Şimdi inna le nerake fi dalalim mubin ifadesinin üstünde birazcık durmak istiyorum. İnna vurgu teki tedatıdır. İnne le nerake'deki le de teki tedatıdır. Yani çok vurgulu bir şekilde söylüyorlar. Bizim hiçbir şüphemiz yok. Zerre kadar şüphe duymuyoruz ki sen kafayı yemişsin, sapıtmışsın diyorlar. Şimdi burada bende iki çağrışım oluşuyor. Yani gerçekten böyle düşünüyor olabilirler mi? gerçekten de bu saçmalıyor yani herhalde kafayı yemiş olmalı hani bu söylediği şeyler çünkü mantıklı değil akıllı bir insanın söyleyeceği sözler değil e, deyip mi böyle düşünüyorlar yoksa böyle söylüyorlar yoksa doğru söylediğini anlıyorlar aslında yani bu putlara ne tapıyorsunuz bunlarda bir ilahlık hiç görebiliyor musunuz hani bunu dedikler, dediğinde Hz. ya hakikaten doğru söylüyor diyorlar içlerinden fakat onu kabul etmek işte az önce söylediğim gibi kurulu düzenin bozulması işlerine gelmediği için çünkü putperestlik konusunda bizim Bilmiyorum katılan arkadaşlarımızın böyle bir bilgi birikimi var mı? Şimdi putperestlik tamamen insan icadı olduğu için, yani herhangi bir vahiy bilgiye dayanan bir din değil, yani bozulmuş bir din değil, insanların icat ettiği, tamamen yoktan icat ettiği bir din, böyle olduğu için o dinin kurallarını, işleyişini, oradan kimlerin nasıl yararlanacağını belirleyen bir zümre var. Ruhbanlar zümresi, i̇şte bazı e, gelişmiş yani medeni açıdan, organizasyon açısından daha yüksek medeniyetlerde bir ruhbanlar sınıfı var. Ama mesela bir köyde, bir kabilede de kahinler var, falcılar var. Bunlar putların ne dediğini biliyorlar ve insanlara söylüyorlar. Yani insanlara da tabii bunu e, gerçekte putların onlara bunları ilham ettiğini, bunların da işte bir takım e, olağanüstü kabiliyetlerle bu bilgilere ulaştıklarını Il, il, söylüyorlar insanlara. Fakat tabii böyle bir şey yok. Yani uyduruyorlar. Uyduruyorlar. Özellikle ben bu konuda çok, e, hani her, her konuda öyleyim aslında. İlmi bir birikimim yok. Çok özel bir araştırma yapmadım ama şöyle yüzeysel olarak okuduğumdan kalanları size söylüyorum. E, araştırmanızı tavsiye ederim. Biz, bilhassa bu mesela e, Orta Asya'da yani Orta Asya demememiz Mezopotamya'da e, icat edilen dinler çünkü çok fazla bereketli topraklar çok fazla ürün var, ürün fazlası var ve bu ürün fazlasını e, tapınaklarda topluyorlar oralarda depoluyorlar işte onları yönetiyor kahinler, ruhbanlar o din adamları toplumdaki bütün üretim fazlasını çünkü kişisel depoları falan yok insanların yani onları yönetiyor işte e, genç kızlar mesela genç kızların nasıl evleneceğine karar veriyor, sistemin nasıl işleyeceğine karar veriyor e, dolayısıyla bu çok büyük bir güç mesela Mesela Orta Çağ'da kilise için de aynı şey söz konusu. Peygamber Efendimiz'e gelen Necran heyeti, arkadaşlar bakabilirler onunla ilgili bilgilere. Ben şimdi şeyden hatırlıyorum, Elmalı tefsirinden hatırlıyorum. Bu Necran heyetinde rahipler var peygamber efendimizle müzakere etmek için geliyorlar, münazara yapıyorlar günlerce mescitte peygamberimiz onları çadır kurarak ağırlıyor mescidin içinde ve peygamberimizle dini konularda müzakereler yapıyorlar artık o kadar uzuyor ki Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak işte o mubahale galiba ayeti dediğimiz siz işte ehlinizi çağırın ben de ehlimi getireyim hep beraber dua edelim hangimiz yalancıysak Allah'ın laneti üzerimize insin diyelim yani yani bunu böyle bitirelim çünkü hani kimse kimseyi ikna edemiyor diye teklif getirince Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul etmiyorlar. Peygamberimizle bir siyasi bir vergi anlaşması yapıp, cizye yani anlaşması yapıp geri dönüyorlar. Geri dönerlerken o heyetin içinde iki kişi var rahiplerden. Bunların ikisi kardeş, sanırım daha sonra birisi Müslüman olmuş o anlatıyor daha sonra. Diyor ki ben diyor abime dedim ki abi biz bu adamın doğrudan, doğru söylediğini anlamadık mı? anladık yani bu beklenen son peygamber çünkü bütün alametler bizim kitaplarımızda kayıtlı yani işte Selman-ı Farisi biliyorsunuz o manastırlarda öğrenmişti yani peygamberimizin e, ayırt edici niteliklerini ve ona göre peygamberimize iman etmişti e, neden inanmıyoruz diyor neden kabul etmiyoruz yani bu beklenen peygamber işte biz yıllardır bu peygamberi bekliyoruz yani neden şimdi bulduk onu neden inanmıyoruz e, abisi diyor ki oğlum diyor bu e, bu krallar bize diyor kiliselere çok büyük bağışlarda bulundular şimdi onları bırakıp sıradan bir insan olamayız diyor. Yani bu bakın çok açıkça ifade ediyor. Ee, i̇şte bazen de böyle hakikatin karşısında duranların böyle sebepleri vardır, böyle gerekçeleri vardır. Ee, dolayısıyla e, arkadaşlarımıza gönülden tavsiyem, e, bizim e, tabii artık yeni bir peygamber gelmeyecek, yeni bir tebliğe hani muhatap olmayacağız ama. E, kendi içimizde de tebliğ ve irşat devam ediyor ve sürekli özellikle bu dijitalleşmeden sonra her gün defalarca biz farklı farklı tebliğlere, tebliğlere e, tebliğlerle karşılaşıyoruz maruz kalıyoruz diyecektim de maruz kalmak kötü bir şey e, bunlarla karşılaşıyoruz kimisi hayra çağırıyor kimisi şerre çağırıyor e, işte böyle durumlarda arkadaşlar kendi nefsimizi savunma dürtüsüyle dinlememeliyiz dinlediğimiz şeyi yani birisi bir şey anlatıyor Doğru söylüyor Prensipte doğru Tamam ben bunu yapamıyorum Ya da ben, bana zor geliyor Bana ağır geliyor Ya da işte hiç başaramamışım Bundan dolayı da kalp bir kırıklık hissediyor olabilir yani bir böyle kendimizi eleştiriyor olabiliriz duygusal bir konu olabilir bu bizim için veyahut da o konuda kötü muamele görmüşüzdür zamanında işte namaz kıldırmak için dövenler var işte başını örtürmek için kötü muamele edenler var o kötü muameleler hemen aklımıza geliyordur yani mesela i̇şte bu çok kişisel bir şey dolayısıyla bu kişisel hatıraları kişisel duygulanımları kişisel zayıflıkları her neyse bir kenara koyup bunlarla bunları bunlar bizim meselemiz. Bunları halletmemiz gerekiyor. O ayrı ama hakikat ayrı bir şey. Gerçekten de böyle bir ayet var. Gerçekten de Allah böyle söylüyor diyebilmemiz gerekiyor. Yani hakkın hatırı alidir prensibi bu demek. Yani her, herhangi bir kişiye bakmaz. İşte diyelim ki birisi dese ki, ya hocam işte sen de yani bir konu söylendiğinde bu kadar yıllık vaizsin. Yani şak diye ayeti söyleyemiyorsun. Ayetlerinin aralarını hala hatırlayamıyorsun yani bu da senin için ciddi bir eksiklik dese doğru söylüyor Doğru söylüyor yani. İşte o kadar önemli değil de sen benim anlattığım genel doğrulara bakta biz burada üyen yani kendimi savunabilirim. Ama kendini savunma yani bir, birisi doğru söylüyorsa ona doğru söylüyorsun diyebilmek gerekir. Bu kişisel meselelerde de e, pek çok e, anlamsız ve yaralayıcı tartışmayı engelleyen bir, bir tavırdır arkadaşlar. Birisi diyelim ki sana dedi ki ya bugün de suratın sirke satıyor yani vallahi sabahtan beri yani ne yaptık sana? Neyse e, ve yani senin hiç mi kötü günün yok da bilmem ne diye savunmaya geçeceğine diyeceksin ki doğru söylüyorsun. Valla bugün canım çok sıkkın ben de sebebini bilmiyorum. Ya da işte anlatmak istemiyorum her neyse yani. Bugün bir sıkıntım var yani bugün beni idare edin böyle. Ben de uğraşıyorum ama bu kadar oluyor dediğinizde bakın hiçbir kırıcılık olmadan hiçbir... çünkü hak Kabul edildi. Bilmem anlatabildim mi? Bu çok fazla konuya uyar. Bir peygamberin tebliğiyle muhatap olmaktan tutun da günlük hayatta ev arkadaşımızla ya da kardeşimizle yaptığımız küçük tartışmalara kadar. Nasıl cevap veriyor Nuh Aleyhisselam? diyor ki şimdi tabii kendini açıklayacak çünkü büyük bir itham yani sen sapıttın diyorlar bir de tabii bunu topluca düşünün acaba hani bu şeyden sonra mı gemi yapmaya başladıktan sonra mı oldu bu konuşma ne zaman çünkü gemi yapması da bambaşka bir olay Hazreti Nuhun. onu da konuşacağız yeri gelince daha önce hiç yapılmamış bir şey gemi görmemişler bilmiyorlar ve birisi elle Arkadaşlar o günkü teknolojiyi düşünün. Yani ben bu peygamberlerin ee, Allah tarafından kendilerine üstlenen görevleri kendi çabalarıyla yerine getirmeleri konusuna da çok hayranım arkadaşlar. Mesela buradan da şimdi bizim için bir sürü şey çıkıyor Melek. Mesela sen bir kurumda çalışıyorsun. Ben de kurumda bir kurumda çalıştım çok uzun yıllar. Yani kurum size bir görev üstler. Mesela ben kendi bir tanesini söyleyeyim. Kurum bize der ki mesela seni bu sene... Avustralya'da görevlendiriyorum Ramazan'da. Aslında kurumun beni bilgilendirmesi lazım. Orada kim var, ne kadar, Türk var, nereye ben nereye gidiyorum, bunlar hangi ülkemizin hangi yöresinin insanları, şu andaki sosyo-kültürel düzeyleri ne yani bana beni bilgilendirmesi lazım. Ama bilgilendirmedi diyelim ki bana dedi ki seni oraya görevlendiriyorum hazırla. Şimdi burada ben ama beni bilgilendirmeleri lazım da bir broşür bile hazırlamamışlar da işte ne bileyim bana bir bilgi notu vermesi gerekiyor işte kim vermediler de falan demek yerine evet öyle olabilir olmalı ama arkadaşlar bunu kendim de yapabilirim yani bu artık çok zor değil ki bu bilgiye ulaşmak anlatabildim mi yani peygamberlerin mesela Hz. Nuh'a Cenab-ı Hak bilgimi yap dediğinde Ya Rabbi ben nasıl yapacağım yani sen her şey ağaçları sen yaratıyorsun gökleri sen sen yaratmışsın deryaları sen yaratmışsın şu ormanın içinde de gizli bir yerde de bana bir gemi yaratabilirsin yani beni niye böyle uğraştırıyorsun diyebilir Hazreti Nuh. Bakın, diyebilir derken haklıdır anlamında demiyorum. Aklına gelir yani. Çünkü o gemiyi yapma süresince Hazreti Nuh'la alay ediyorlar. Kaç ay sürdü, kaç yıl sürdü o gemiyi yapmak. Devamlı yanından geçiyorlar. Demek ki böyle biraz da yol üstünde bir yer yani. Görünen bir yerde yapıyor Hazreti Nuh gemiyi. Ve sürekli alay ediyorlar. O yüzden ben Nuh'un oğlu meselesi gelecek Hud suresinde. Ee, orada mesela o çocuğu da e, anlamak derken şey anlamda değil. Yani hak vermek anlamında değil. Ona bile empati yapıyorum. Yani babanız yıllar boyunca alay edilen birisi yani. Olay edilen, makaraya sarılan, çok az kişinin inandığı, meczup gibi yani. Bugün bir meczup gibi düşünün. Belki de pek çok peygamber bu şekilde görülmüş ve tarihi kayıtlara bile geçmemiştir. Yani 124 bin peygamberden bahsediliyor ya hadis-i şerifte. Hani onlara belki de köyün delisi muamelesi yapıldı. Ee, Hz. Nuh'a da böyle ilk başta böyle söylüyorlar. Diyor ki 61. ayette, Kale ya kavmi, ey kavmin. Leise <gülüyor> bi dalaletun. Ben de bir sapkınlık yok. Yani ben kafayı üşütmedim. Bu sapkınlığı biz sapkınlık deyince Türkçede genelde böyle cinsel sapkınlıklar falan aklımıza geliyor veya böyle çok anomaliler. Buradakiler yani yoldan çıkmışlık anlamında. Ben yoldan çıkmadım yani şey değilim. Aklımı kaybetmiş değilim. Dengemi kaybetmiş değilim. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Ben sadece alemlerin Rabbinin seçtiği, görevlendirdiği bir peygamberim. Ben ne yapacağım? Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Allah beni seçti diyor. Bunun da bu da bana çok etkileyici geliyor buradaki ifade. Özellikle peygamberimizin de peygamberlikle görevlendirildiği zaman nasıl tepki verdiğini hatırlayın yani. Büyük bir şaşkınlık, büyük bir korku ya nasıl yapacağım diyor nasıl yapacağım çok büyük bir görev çok ağır bir yük yani mesela şunu yapmıyor peygamber efendimiz o yüzden biz işte kendimiz gibi zannediyoruz onları da yani işte 3-5 kişiye birer birer böyle gizli gizli anlatıp ondan sonra herkes evinde işte sessizce bir odaya çekilsin işte yani bugün için söylüyorum ötekiler ne yapıyorsa yapsın yani siz çekilin ses bugün pek çok din adamı böyle vaaz veriyor din adamı ifadesi yanlış ama e, yani böyle nasihat ediyor insanlara işte sen çekil sen e, harama bulaşma sen e, zikrine bak kendi ibadetine bak kendi okumana bak falan diyoruz değil mi e, sosyal meselelere çok karışmalarını e, gençlerin vesaire efendim böyle biraz tehlikeli buluyoruz e, ama peygamber böyle yapamaz ki yani her inen ayeti mesela peygamberimiz her ayet indiğinde onu haremi şerifte yani şehrin merkezinde bugün şehrin merkezi neresi bir düşünün yani insanların toplandığı bir AVM mi neresi bir neresi olabilir İstanbul'da şehrin şehrin merkezi oralarda okuması gerekiyor gidip o ayeti bir ayet okuyabiliyor musunuz yani bir amfide bir ders sırasında kalkıp yani hocam böyle böyle diyorsunuz ama şöyle de bir ayet var yani diyebiliyor muyuz? Bak ben de size gaz veriyorum ama ben de öyle. Dolayısıyla biz kendimiz gibi zannettiğimiz için ya niye sevinmiyorlar yani ne güzel işte peygamber olmuşlar diyoruz. Halbuki onun ne kadar ağır bir yük, ne kadar büyük bir sorumluluk her mevkii böyledir olduğunu gözden kaçırabiliyoruz. Ben hatta bir mevkiye gelen insanlara diyorum ki yani şimdi mesela sizin için de geçerli bu. Tarih doktoru oldunuz. Yani bu bir hem başarı kesinlikle kutlanması gereken bir şey ama aynı zamanda artık bir sorumluluk yani rastgele konuşamazsın işte şeyden dijital, sosyal medyadan öğrendiğin bilgilerle tarihçilik yapamazsın bizim gibi dolayısıyla mesela diyelim ki seçildiniz bir mevkiiye geldiniz bir ünvan kazandınız artık bir titriniz var. Herkes kutluyor ve o ünvanı kazananlar da şöyle omuzlarını geriye atıyorlar böyle bir 10 santim boyları uzuyor falan <gülüyor> böyle bir duruşları değişiyor. Ya diyorum hiç kimseyi yani e, bildiğim hiç kimseyi böyle bir makam kazanınca biraz omuzları çökmüş hiç görmedim ya yani böyle ne yapacağım ben bu yükün altında diye peygamber efendimiz gibi yani benim Kur'an Hud yani suresi diyor ama sonuçta Kur'an peygamberimizi ihtiyarlatıyor arkadaşlar biz de istiyoruz ki Kur'an okudukça yüzümüze nur gelsin daha da gençleşelim yani Kur'an bizi e, gençleştirsin istiyoruz neyse e, ben alemlerin Rabbinin seçtiği bir Resulüm görevlendirilebilirim değil bir Resulüm diyor. Mesela bu ayetten aldığım notları aktarayım size. Bir defa ya kavmi diye hitap etmesi aralarındaki yakınlığı vurguluyor yani canlarım akrabalarım işte hemşerileririm gibi anlatabiliyor muyum yani kardeşlerim gibi bir hitap bu aralarındaki yakın yakınlık ilişkisine vurgu yapıyor Böylece hani kendisini yakından tanıdıklarını Aslında böyle bir sapkınlık içinde olmadığını gayet bildiklerini de ziümden bize hatırlatmış oluyor ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm derken e, böylesi bir sorumluluğun kendisi tarafından seçilmediğini yani bunu ben seçmedim çünkü peygamberlik kesbi değildir, vehbidir. E, kendi iradesi dışında Resul de elçi demek zaten. Yani bir makam var. O makam beni elçi olarak seçti. Dolayısıyla ben o makama da karşı koyacak durumum yok. Yani böyle bir şey ihtimal dahilinde değil. Ve ben bu elçiliği yapmak zorundayım. Bunu e, Şuara suresinde yanılmıyorsam peygamberlerin kıssaları böyle kısa kısa peş peşe anlatılır. Orada da görürüz. Bazı peygamberlerin yanılmıyorsam Şuayb. Aleyhisselam öyle hatırlıyorum diyor ki siz benim yerimde olsanız ne yapardınız diyor. Yani Allah beni seçti ve söylemek zorundayım yani söylemezsem ben çok büyük azap veya işte neyse ceza göreceğim. Bunu söylemek zorundayım yani siz peygamber siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Burada yani bu Rasul ifadesinin elçi anlamına geldiğini ve bir üst makam tarafından seçildiğini mesela günümüzde de kamuda özellikle üst düzey görevliler arasında mesela bazı görevler siz talep etmezsiniz ama size verilir. Bir krizden geçiliyordur. O konuda siz bir tek işte güvenilir kişi olarak bulunmuşsunuzdur. Ya işte ben istemiyorum hani bu görevi dersiniz ama hayır derler. Yani bu, bunu sen yapacaksın. Bunu senden başkası yapamaz derler. Çok böyle bayılmasanız da aslında korksanız da hani bazı korkularınız olsa da o görevi mecburen yani korktuğunuz için değil ama hani vicdanen mecburen yapmak zorunda kalırsınız ki burada bence bir korku da var yani Peygamber Efendimiz'e yönelik Kur'an-ı Kerim'de işte senin bunların senin göğsünü daralttığını biliyoruz ama sen bu görevi yapmazsan işte Allah seni şöyle yapar böyle yapar diye ayetler var gönderen makama, makamdan da Rabbul Alemin diye bahsedilmesi yani Cenab-ı Hakk'ın pek çok sıfatı var ama Nuh Aleyhisselam burada alemlerin Rabbi ifadesini tercih etti. Buradaki Rab vurgusu peygamber göndermenin amacına da zımnen işaret ediyor. Neden? Çünkü Rab ham bir şeyi alıp, Ham bir malzemeyi alıp çeşitli aşamalardan geçirerek onu yükselten. Yani terbiyenin asıl anlamı budur. Ham bir malzeme vardır elinizde. Mesela çorbanın terbiyesinden tutun da bir çocuğun terbiyesi. Yani çorbaya katılan o son dokunuşa terbiye denmesi de çok anlamlıdır. Onu mükemmel hale getirene kadar aşamalardan geçirerek aşama aşama, en olabilecek maksimum e, kemale ulaştıran demek Rab. E, dolayısıyla peygamber niye gönderiyor allah Teala? A, bizleri terbiye etmek için. Yani bizleri, insanları o en mükemmel hale yükseltmek için. Burada e, Allah niye peygamber gönderiyor? Bununla ilgili bir e, sezgisel bir düşüncemi de burada paylaşmak isterim ama paylaşmasam belki daha doğru çünkü şu an karar vermiş değilim bu konuda tam olarak fakat belki geri dönüşler olur o da bana bir düşünce şeyi açar yolu açar diye bir nevi müzakere için arz etmiş olayım ben diyorum ki eğer insanlar şimdi çünkü son günlerde böyle şeyler yazılmaya başladı eğer insanlar özünde ee, ve kendi haline bırakıldığında her zaman iyi olacak olsalardı peygamber göndermeye gerek yoktu. Ee, çünkü böyle tezler var ee, ve onlar da zaten e, şimdi mesela işte neydi neydi o kitabın adı neyse şu anda aklıma gelmedi. Orada da e, bu herkes iyidir aslında e, kitabın ana fikri bu aslında herkes iyidir. E, Peki bunu niye bu kadar işliyor? Söylüyor. böyle ol, Herkes iyiyse o zaman bu kadar yönetilmeye ihtiyacımız yok. Bu kadar bize birilerinin devamlı doğruyu göstermesine ihtiyacımız yok. Çünkü bizi kendi halimize bıraktığınızda biz zaten iyi yaparız. İyi yaşarız. İyi oluruz zaten. İnsanda asıl olan iyiliktir e, diyorlar. E, ben sezgisel olarak böyle olmadığını bu yüzden de Cenab-ı Hak'ın peygamber gönderdiğini düşünüyorum. Çünkü peygamberler gönderilmesi çok büyük bir mesele. Yani o peygamberlerden öldürülenler var, işkence görenler var, onlara iman ettikleri için öldürülenler, yakılanlar, işkence görenler var. Yani dinler tarihine bir baktığımızda Kur'an-ı Kerime bile yani Ashab-ı var, işte diğer peygamberimizin dönemi var. Yani niye bu kadar... Bedeli ağır olan bir şeyi Cenab-ı Hak hiç bırakmadan ısrarla ilk insandan itibaren yani niye hiç bırakmadan ısrarla yürütüyor çünkü insan kendi haline bırakıldığında ifsada eğilimlidir diye düşünüyorum e, nefsi çok kuvvetli olduğu için dünyaya düşkünlük çok kuvvetli olduğu için e, yakın menfaat yakın haz yani hemen şu anda burada azı ettiklerimi yapabilmek ahirete bırakılacak bir mutluluğa her zaman tercih edileceği için yani hele de o ahiret bana bildirilmemişse yani bunu ben kendi aklımla bulacağım da efendim öyle bir diğer vardır Neme lazım biraz dikkatli yaşayalım diyeceğim mesela bu çok uzak bir ihtimal olarak görünüyor bana. Onu da parantez içinde bildirmiş olalım. 62. ayette şimdi beni alemlerin Rabbi seçti peygamber elçi olarak yani ben ne yapabilirim? Bende sapkınlık yok ama ben bir elçiyim. Bunu söylemek durumundayım diyor ve tebliğini bakın nasıl ifade ediyor? Emelliukum risalati Rabbi. Ben Rabbimin mesajlarını Elç, yani elçilik göreviyle bana yüklediği mesajları size tebliğ ediyorum. Ve ansahü sizin iyiliğinizi istiyorum, nasihat ediyorum size. Ve a'lemu minallahi ma la ve Allah sayesinde, Allah'tan gelen bir bilgiye dayanarak sizin bilmediklerinizi biliyor. Şimdi burada neredeyse her kelimesi çok önemli mesajlar içeriyor. arkadaşımıza sorusuna cevap olmaya devam ediyor anlattıklarımız. Bir defa mesela sizi ikna etmek istiyorum. Size bunları kabul ettirmek istiyorum demiyor. Size tebliğ ediyorum diyor. Tebliğ buyurmaktır. Yani bir şeyin bir, bir bilginin ilgili kişiye ulaştırılmasıdır o bilgiyle o artık ne yapacak onu kendi bilir ulaştırıldığı anda siz tebliğ etmiş oluyorsunuz burada bu çok önemli çünkü dini anlatırken biz hocalarımızda da oluyor bu vaizlerde çok oluyor İşte anne babalarda daha çok oluyor çünkü onlar daha panikler daha çok kendilerini yükümlü hissediyorlar ikna etmek zorunda hissediyoruz karşımızdakini eğer ikna etmek zorunda hissedersek burada ya dinde olmayan şeyleri uydurmaya başlıyoruz ya dinde olan bazı şeyleri anlatmamayı veya ertelemeyi tercih ediyoruz. Çünkü karşımızdakinin kabul edeceği şekle sokmaya çalışıyoruz yani. Veyahut da işte baskı gibi herkes kendine göre. Kimisi işte dediğim gibi e, muhatabının ihtiyacına göre mesela diyor ki işte bu devirdeki insanların çok şefkate ihtiyacı var. E, çok incinmiş ruhlar, çok kırılganlı yaralı ruhlar. İşte merhametle anlatılması lazım dinin. Peki o zaman 700'e yakın ayette cehennem anlatılıyor. Ne yapacağım bunları? Bir sonraki asra mı bırakacağız? Yani hep merhameti anlatacağız sadece. Sonra ne olacak yani ben böyle düşünmüyorum mesela ben duyurmakla yükümlüyüm elbette. Eğer birebirse bir konuşma karşındakinin ihtiyaçlarını tespit edebilmişsem yani öyle bir yeteneğim de varsa bir empati yeteneğim, bir rehberlik etme yani bir psikolog düzeyinde olmasa da hani sorununu anlama ve kaynağını görebilme e, becerim, yeteneğim, neyse işte birikimim varsa o zaman bir kısmını öne çıkararak anlatırım. Yani mesela aşırı şekilde kendini suçlayan birine ama kendine karşı da merhametli olmalısın, kendine karşı da nazik olmalısın. Allah'ın işte affı var, Gufran, e, gafur, gaffar isimleri var, tevvap, afur isimleri var diye mesela onları anlatabilirsiniz bireysel olarak. Ama genel olarak din anlatacağımız zaman, Kur'an anlatacağımız zaman arkadaşlar ne varsa onu anlatacağız yani. Elbette şunu inkar etmiyorum. O çağın ruhunu da dikkate almak lazım yani önüne çıkaracağımız mesajlar açısından. O da bizi beni yani şahsen biraz aşıyor. Toplumumuzda daha büyük, daha güçlü hem akademik hem manevi anlamda önderlik edebilecek, sorunlarımızı çözümleyebilecek, çıkış yollarımızı bize gösterebilecek büyük hocalarımızın sorumluluğunda o iş. Biz de biraz kendi çapımızda onları dikkate almalıyız. Şimdi burada anne babaları ve bizleri daha, yani daha alt tabakadakileri ilgilendiren bir kez duyurmak yeterli midir? Ne zaman yeter diyebiliriz? Yani yeter artık ben bu çocuğa namazı yeterince anlattım işte ben bu çocuğa dini yeterince anlattım veya işte bu gence bu komşuma bu kardeşime artık gerek yok diyebilir miyiz yani böyle tebliğin yeter olduğu bir aşama var mı kapsamı nedir sıklığı nedir süresi ne zamana kadardır yani her gördüğümde mi söyleyeceğim her namaz vaktinde mi söyleyeceğim Efendim kaç yaşına kadar söyleyeceğim. Burada ben bir sınır getirmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onu görüyoruz. Evli kızını bile sabah namazına kaldırmak için evine kadar gitmiştir yani Peygamber Efendimiz. Ee, bir süresi olduğunu düşünmüyorum ama bir bıktırmamak için e, yöntemimizi sürekli yenilemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bazen nasihat ederek, bazen yalvararak, bazen kızarak ama eğer birine artık buna söyleyecek hiçbir şey yok diye düşünüyorsak, yani gerçekten böyle bir aşamaya gelmişse o ilişki gelmemelidir, bakın altını çiziyorum gelmemelidir ama gelmişse ben görüşmeyi de azaltmak gerektiği kanaatindeyim. E, bu kanaatim de şuradan e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, diyor ki Allah sizden önce diyor bir topluluğu nasıl helak etti biliyor musunuz? diyor Bu çok önemli bir hadistir insan ilişkilerinde. E, onlardan biri diyor salih bir kul günahkar bir arkadaşının yanına giderdi. E, onun günah işlediğini gördüğünde ona derdi ki e, yap, yapma bak bu doğru değil hani günah işliyorsun derdi fakat o arkadaşı o günahı bırakmazdı. O salih insan da onunla görüşmeyi bırakmazdı ve bir kere söyledim benden günah gitti diye bir daha devam da etmezdi söylemeye derken Allah kalplerini birbirine benzetti diyor. Yani biz çünkü söylememek Zımnen onaylamaktır biliyorsunuz peygamber efendimizin hadisleri üçe ayrılır fiili kavli takriri yani takrir ne yanında yapılıp sesini çıkarmadığı şeyler onay sayılıyor yani siz birine işte namaz kıl namaz kıl demişsiniz kılmıyor ama beraber işte gidiyorsunuz kafelere işte oturuyorsunuz eğleniyorsunuz ne bileyim yani o sana geliyor sen ona gidiyorsun ve kılmıyor ve hiçbir şey demiyorsun yani onaylamış oluyorsun. E ee, bu burada biraz herkesin durumuna göre değişir ee, şunu anlamayın sakın darılacaksınız demiyorum arkadaşlar çünkü ilişkinin bizde ne, ne yazık ki böyle bir yaklaşım var ya yüz olacak ya sıfır biz böyle düşünüyoruz. Halbuki 0 ile 100 arasında 100 tane basamak vardır yani. İşte 70'teysen 30'a indirirsin. 30'daysan 20'ye indirirsin. Yani akrabalık ilişkisi devam edecek kadar sürdürürsün. Ama böyle e, yani en yakın halkaya halkada bunları tutamayız. Evladımız bile olsa. Evet. E, burada not almışım. Görevin tebliğ olması yine de çok rahatlatıcı. Ya ikna etmek olsaydı. Allah deseydi ki inandırın, <gülüyor> inandırın deseydi ne yapacaktık yani? Çünkü tebliğ de sonuçta söylemek yetiyor. Hani bazıları diyorlar ki söylemek gerekmesin bizi örnek alsın yani görmek yetsin. Bazen görmeyi tercih edebilirsiniz ama en bütün tebliğlerimiz görmeye indirgenemez yani. O zaman Peygamberimizin de kimseye bir şey söylemesine gerek yoktu. Zaten mükemmel bir örnekti. E, risalat kelimesinin çoğul kelimesi önemli. Yani Rabbimin elçiliğini demiyor, elçiliklerini yani bana yüklediği görevleri e, ben size tebliğ ediyorum diyor. Yani bunun bir konuda olmadığını, işte ahlakın, ibadetin, haram, helalin, insan ilişkilerinin, Allah hakkının yani itikadın değil mi? Çok boyutlu. Yani bu tebliğ görevinin çok boyutlu olduğunu burada görüyoruz. Ansahu kelimesi ve ansahulekum size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum şeklinde çoğunluk böyle mealere baktım buna çoğunluk böyle yorumlamış Hasan Basri Çantay sizin iyiliğinizi istiyorum diye yorumlamış. Çünkü nasihat başkasının iyiliğini istemek demek, samimiyet demek aynı zamanda. İsmail Hakkı İzmirli de size hayır haflık ediyorum. Yani bu, bu kadar ben çaba sarf ediyorum, buradan benim bir karım yok. Sizin iyiliğiniz için yapıyorum bunu. Bunu da belirtmek gerekiyor Melekciğim. Yani bana ne, sen namaz kılarsan veya akılmazsan bana ne yani? Ben bunu senin için söylüyorum. Ha Bana şu var. Yani ben söylemezsem hesap vereceğim. O var yani. Yoksa sen namaz kılınca ben zengin olmayacağım. Sen namaz kılınca ben daha mutlu olmayacağım. Sen namaz kılınca ben daha sağlıklı olmayacağım. Yani benim dünya hayatımla bunun hiçbir ilgisi yok. Bana bir şey kazandırmayacak. Ee, öğüt ve samimiyet kelimelerinin aynı kökten gelmesi de çok ilginç. Yani nasuh samimi demektir mesela. Tevbe-i nasuh samimi tevbe demektir. nasihat da aynı kökten geliyor. Yani öğütle samimiyetin bir arada olması gerektiğini anlıyoruz buradan. Ve ene mu'minallahi male ta'lemun da arkadaşlar tebliğ ve öğütün ilme dayanmak zorunda olduğunu görüyoruz. Yani içimize doğanlar, kalbimizden geçenler, aklımıza esenler değil. Ee, Allah ne demiş? Yani ben sana Allah'ın buyruğunu hatırlatıyorum. Hele böyle ayetler okuyarak bunu yapabiliyorsak, o kişiyle Allah Teala'yı karşı karşıya getirmiş oluyoruz. Biz aradan çekilmiş oluyoruz. Ayet ve hadis okumak, tebliğde en etkili yöntemdir. Peygamberimizin de tebliğlerine baktığınızda çoğu kere öyle uzun uzun hiç konuşmadığını, böyle pasajlar okuduğunu, Kur'an'dan pasajlar okuduğunu görürsünüz. Böylece e, bu yola başvurursak tebliğ yaparken öğütlerimizde şahsımızı aradan çıkarmış oluyoruz. Sadece ilmi konuşturmuş oluyoruz. O insan bizim e, şahsımızın şahsımız tarafından ezildiğini veya işte bir hep bizim ona diş geçirdiğimizi falan hissetmemiş olur. Nefisler yarışmamış olur. Kaldır benliği aradan tecelli etsin yaradan ee, denilmiş. İşte o gerçekleşmiş olur. Yine bugün bu bölümü bitiremedik. 63 ve 64. ayetler kaldı. Onları bir dahaki sefere inşallah.